مصر... مصر... مصر... الحمد الله رب العالمين والعقبات للمستفيدين والسلام على محمد وعلى يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا إله إلا أنت إنا نعلمكنا إن كان تعلم الحكيم. صدق الله العظيم. Rabbi khayir, Rabbi yessir amin ve elhamdülillah Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi Tevbe suresini işliyorduk. Geçen hafta Salih hocamız işledi 13 ayet kerimeyi de bitirmişti ama bugün yeniden alacağım inşallah. Yeni 13 ayet kerime de inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk defa kendileri sizinle savaşa başlayan bir toplulukla savaşmayacakmışsınız. mısınız? Cihad etmeyecek misiniz? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz Allah kendisinden korkmanıza daha çok hak sahibidir. Evet. Geminlerini bozan dediği zaman hemen aklımıza ne geliyor değerli kardeşlerim? Hüdebiye Barış Antlaşması hatırlarsanız. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra İslam devletini tesis etmek için gerek Medine'deki müşrikler, etrafındaki Yahudiler, gerek Mekke'deki müşrikler, Mekke kabilesi Ebu Cehil'le, Ebu Cehil'in Sülavesiyle ya da diğer müşriklerle bir antlaşma yapmıştı, imzalamıştı Hudeybiya Barış Antlaşması. Ayette bahsettiği birinci mesele bu. Antlaşmalarını bozdular. Gerçekten dikkat ederseniz gerek Yahudilerle yapılan antlaşmalar, gerekse müşriklerle yapılan antlaşmalar sürekli Peygamber Efendimiz'e karşı bir ihanetle döndü. Daima müşrikler ve Yahudiler bir ihanet içerisindeydiler. Burada da Hudeybiye Barış Antlaşması'nı ilk bozan müşrikler oldu. Mekkeliler oldu. Görünüşte Hudeybiye Barış Antlaşması Müslümanların aleyhineymiş gibi görünmesine alamen aslında büyük bir hitmek, hikmet gereği her maddesi Müslümanların lehineydi. Bu maddeyi bozmaları, antlaşmayı bozmaları bile ne oldu? Mekke'nin fethine zemin hazırladı. İşte diyor, gerek yeminlerini bozan. Çünkü dedik ya, gerek Peygamber Efendimiz gerekse müşrikler bazı kabilelerle anlaşmışlardı. Birbirlerine karşı savaş açmayacaklarına dair. Mekkeli müşrikler Beni Bekir oğulları ile yapmışlardı. Be Be Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Huza kabilesiyle anlaşma yapmıştı. İşte Beni Bekir kabilesi Huza'ya, Huza'lılara saldırırken müşriklerden, Mekkeli Kureyşlilerden yardım aldı. Bunu ne yaptı? Antlaşmayı bozdu. Birinci madde bu. Bunun üzerinde duracağız inşallah. İkincisi neydi? Ve Peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışanlar. Yeni hatırlarsanız Darun Nedve denilen Mekke'nin meclisinde o dönemin müşrikleri Ebu Cehil içlerinde olmak üzere, Ebu Sufyan içlerinde olmak üzere, Ebu Leheb Ukbe bin Rabiye, Umeyye bin Hadef içlerinde olmak üzere Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl bir tavır takınacaklarını görüşmek üzere toplanmışlardı hatırlarsanız. Birçok kararlar alındı. Ne yapalım ne edelim? Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürelim. Yurdundan atalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye kararlar aldılar. En son ortak bir karar üzerinde toplanmışlardı. Neydi o? Muhammed'i yurdundan atalım. Birincisi bu, ikincisi eğer yurttan çıkmazsa ne yapıyorlardı hatırlarsanız? Her bir kabileden bir zat seçelim. Bir heyet oluşturalım. Muhammed'i öldürsün sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kanı kimin döktüğü belli olmadığı zaman Peygamber Efendimizin akrabaları olan Haşim oğulları o zaman kan davası bitmeyeceklerdi. Aramıza para toplarız, beni Haşime veririz, olayı bastırız diyorlar. İşte iki olaydan çıkan bir ortak sonuç var değerli kardeşlerim. Kafir daima uyanıklık içerisindedir. Kafir daima dalavira içerisindedir. Kafir daima Müslümanları sırtından vurmak içerisindedir. Daima bunun için planlar yapmaktadır. Ey Müslümanlar diyor Allahu Teala. Siz uyanık olmayacak mısınız? Siz ne zaman uyanacaksınız o zamanda dahil olmak üzere? İşte ne diyor? Siz sizle bu toplulukla bir savaş savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Subhanallah. Evet ya Rabbi vallahi korkuyoruz. Neden korkuyoruz. İşimizden atılmaktan korkuyoruz. Patronumuzdan korkuyoruz. Eşimizden korkuyoruz. Maaşımızı sanki patronumuz, rızkımızı patronumuz veriyormuşçasına ondan korkuyoruz. En ufak bir şeyde tırsıyoruz. Vallahi Ya Rabbi çocuğumuzu, kızımızı senin rızanda yaşatmaktan korkuyoruz. Niye? İleride önü kesilir diye. Ya Rabbi rızkımızı sen vermiyorsun, kendimiz kazanıyoruz diyoruz. Vallahi korkuyoruz. Evet, korkuyoruz. O dönemin insanlarına baktığımız zaman, Sahabi de korkuyordu aslında ama bizim korkumuz gibi bir korku değildi sahabinin korkusu. Elbette ki cihata hazırdı, savaşmaya hazırdı, kendini ona adıyordu ama içlerinde de bazı Müslümanlar vardı. Belki imanları daha tam oturmamıştı. Belki yeni Müslüman olmuşlardı, davalarını ortaya tam koyamıyorlardı. Ya acaba Muhammed'in yanında safında savaşırsak sallallahu aleyhi ve sellem, ya acaba karşıda belki annem vardır diyordu. Babam vardı diyordu. Evladım var diyordu. Kardeşim vardı, dayım vardı, amcam vardı, yengem vardı vesaire vardı diyordu. Ben onlarla karşılaşmaktan korkuyorum diyordu. Aynı bugün böyle değil miyiz? Korkmuyor muyuz anlatmakla İslam'ı? Acaba dışlanır mıyız? Acaba kaçar mıyız diye vesaire. İşte diyor yoksa onlardan korkuyor musunuz? Mücadelemizi nereye kadar edeceksiniz? Nasıl bir mücadele ediyoruz ya? Şimdi sobanın yanında sıcacık oturuyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Ya Rabbi sen İslam'ı gadip getir. Dualarımızı her namazdan sonra ediyoruz. Biraz sonra sıcacık çaylarımız gelecek içeceğiz inşallah. Keyfimize bakacağız. Ama elimizi açıp Ya Rabbi sen İslam'a nusret ver diye dua edeceğiz. Değil mi? Yahudi'den ne farkımız kaldı? Yahudi ne diyordu? Ya Rabbi ey Musa sen git Rabbinle savaş. Biz arkandan geliriz. Demiyorlar mıydı? Bir farkımız var mı sizce ya hareketlerimizde? Tamam imanımız Müslüman imanı elhamdülillah ama ahlakımız ne? Teraziye koyalım biraz ya. Gerçekten canımızdan geçebiliyor muyuz? Çünkü Tevbe Suresi, ne baktığımız zaman baştan sona kadar Müslümanın gerek nefsi, gerek mali, gerek bedeni, gerekse savaş önüne cihatı anlatan bir sure değil mi? Mücadeleyi anlatan bir sure. İlk ayetten son ayete kadar ne buluyoruz kendimizde ya? Bu ayet sadece o günü sahabiler için inmemiş. Bu sure Esatir-i değil, eskilerin hikayeleri değil. Olmayacak da. Evet. Yoksa bunlardan korkuyor musunuz? Korkmuyorum hocam. Yaşamını ortaya koy. Korkup korkmadığını bana söyle. Ben de dahil olmak üzere değerli kardeşlerim. Ben de dahil olmak üzere. Rızkımızı kim veriyor? Patron mu? İnanın sohbete eşinden korkup da gelmeyen arkadaşlarımız var. Nereye varacağız bunlarla? İnanın iş yerinde korkus patronun korkusundan dolayı namaz kılmayanlar var. Nereye varacağız bunlarla? Çocuğum üniversitede okacak, okuyacak diye başını açtırıyoruz. Kızım başını aç, bize doktor lazım. Bize doktor lazım değil, ya bize Allah'ına kul bir insan lazım, bir evlat lazım ya da evlatlar lazım. Ya çocuğumuzu böyle yetiştirelim, ya ama hocam şimdi hani buraya göndersem şu okulu okuyamaz. Ya gitmesin o okula ya. Rızkı veren Allah'tır. Er rızkü alallah. Allah bunu üzerine almıştır. Allah yalan söylemez. Yalan söylemeye ihtiyacı yoktur. Ama biz her hareketimizde Allah'ın yalan söylediğini söylüyoruz aslında. Lisanla söylemiyoruz ama halimizle onu söylüyoruz. Her zaman verdiğimiz bir örnek var. En son dışarıdan gelen arkadaşa soralım. Ya da o gelse bize dese ki Arkadaşlar bakın ben dışarıdan geldim Dışarıda çok şiddetli bir soğuk var dese kılıp kıyafetinizi ona göre ayarlayın dese Şimdi sıcağı biliyoruz Soğuğu biliyoruz İyice giyinmemiz gerektiğini biliyoruz değil mi? Ama donatlet dışarı çıksak Ne olur? Gelen arkadaşı yalanlamış oluruz değil mi? Ya Allah bize en güvenilir insanla haber göndermiş Muhammedül Emin. Ona bu lakabı müşrikler koymuş, ha? Müslümanlar değil. Müşrikler bile o zata güveniyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler bile o zata hayran. Ebu Cehir onunla savaşırken bile malını ona emanet ediyor. Seninle savaşacağım, savaş bittikten sonra seninle malı, malımı alırım diyor. Kendi evlatlarına, yeğenlerine, amcasına, yeğenine malını bırakamıyor bu zat bize öyle bir haber getirmiş ki cennet var diyor, cehennem var diyor, Allah'ın rızası var diyor. Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat yaşayın diyor. Allah da bunu söylüyor. Korkuyor musunuz yoksa? Ya neyden korkacağız? Allah o müminlerin canını ne karşılığı satın almıştır? Cennetler karşılığı. Cennet var değil mi? Hangimiz cenneti aklımıza getiriyoruz ya? Cehennem de var. Hangimiz cehennemden kaçan hareket yapıyoruz? Ayet söylüyor. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Evet ya Rabbi korkuyoruz. Belki lisanı kavlimizle söyleyemiyoruz. Lisanı halimizle bunu söylüyoruz. Ya Rabbi biz korkuyoruz ya. Biz ya Rabbi senin rızan doğrultusunda bir hayat yaşamaktan korkuyoruz. Evet. Korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz. Elhamdülillah inanmışız. Elhamdülillah Müslümanız. Ama bu iş Elhamdülillahlerle bilmiyor. Çünkü iman ettik demekle bir insan kurtulmuyor. İman ispat ister. İman hareket ister. İman davranış ister. Ortaya koymak ister. Hayatımızı imanımıza göre yaşamak zorundayız. Ne diyor? Eğer gerçekten inanmış kimseler için, vallahi inanmışız, burada da yemin ediyoruz inandığımıza, vallahi Allah var diyoruz, peygamber var diyoruz, var. Var ama, Allah kendisinden korkmanıza daha çok hak sahibidir. Evet. Çünkü hayat O'nundur. Ölüm O'nundur. Huve yuhyu ve yumit diyoruz. O yaşatan ve öldürendir. Rızıklarımızı veren O'dur. Buna iman etmişiz. Bunları her daim okuyoruz. Sürekli dile getiriyoruz. Ama yaşamımıza bir bakalım. Hayat programımıza bir bakalım. Kendimizi bir ortaya koyalım. Bu ayetle ne kadar amel ediyoruz? Bu Kur'an... Şairlerin, ulemaların dediği gibi Hocaların dediği gibi sadece mezarlıklarda okunsun diye gönderilmemiş Sadece duvarlarda asılsın diye gönderilmemiş Sadece Ramazanlarda bir okuyalım Tozunu alıp okuyalım sonra rafa kaldıralım Diye gönderilmemiş Hayatımızın her saniyesini Ona göre ayarlayalım Diye gönderilen bir kitaptır Tertemizdir, içinden bir harf bile Değiştirilmemiştir, değiştirilemezdi Buna da iman etmişiz Bunu da kabul ediyoruz Ama Allah diyor o halde benden korkacaksınız diyor. Çünkü imanınız gereği bunu yapmak zorundasınız. Hayatımıza bakalım ya. Ticaret sahipleri ticaretlerine baksın. İşçiler işçilerine baksın. Babalar babalıklarına, anneler anneliklerine baksın. Evlatlar evlatlık hallerine baksınlar. Gerçekten bu ayetlerle ne kadar amel ediyoruz? Allah söylüyor. Daha gelecek inşallah biraz sonra daha yan üzerinde duracağız. Evet. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz Allah kendisinden korkmanıza daha çok hak sahibidir. Evet. Allahu Teala devam ediyor değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Onlarla savaşın ki Allah da sizin elinizle onları azap etsin. Onları rezil etsin, onlara karşı sizi zafere ulaştırsın ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun. Hemen silahları çekip mücadele ederim arkadaşlar. Tabi öyle değil işte, iş bu kadar basit değil. O safhaya geldiğimiz zaman Allah bizi gerçekten bunu yapanlardan eylesin. Onlarla mücadele edin diyor Allah-u Teala. Başta evet. O kafirlerle o sistemlerle, o nefsinizle, o şeytanınızla öyle bir mücadele edin ki Ayetin ilk baktığı yön, ilk işaret ettiği yön kafirlerdir elbette Allah da sizin elinizle onları azap etsin Subhanallah Allah durup dururken hiçbir topluma azap göndermemiştir değerli kardeşlerim Kafirlere bile durup dururken bir ateş göndermemiştir Semudu helak ederken Salih'i göndermeden helak etmemiştir Aleyhisselatü Vesselam Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak ederken, Nuh Aleyhisselam'ı göndermede onu helak etmemiştir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini de durup dururken helak etmemiştir. Düşünün, bu kavimler nasıl helak oldu? Lut Aleyhisselam öyle bir kavme geldi ki, malum ameli işliyorlar. Allah'ın yasakladığı bir ameli işliyorlar, bir sapıklığı işliyorlar. Lut Aleyhisselam geldi, Lut Aleyhisselam aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın <gülüyor> yeğenidir değerli kardeşlerim, bilmeyenler için söyleyelim. Onlara yaptığı amelin ne kadar kötü bir amel olduğunu anlattı. Yıllarca tebliğ etti. Tebliğ etti, tebliğ etti, değil mi? Onlarla bir onlara karşı bir dava koydu ortaya. Sonra ne oldu? Onlar düzelmeyince Allah-u Teala onları helak etti. Nuh Aleyhisselam 900 küsür sene kavmine tebliğ etti değil mi İslam'ı? Anlattı, anlattı, anlattı, anlattı. İman eden bir grup dışında fazla iman olmadı. Onları helak etti sonra. Aynı zamanda Se -se Salih Aleyhisselam Semud kavmine gönderildi. Semud kavmine de yıllarca anlattı. Mucize istediler. Ne gönderdi Allah-u Teala? Deve, ne de istiyorsunuz de dedi. Şu taşın içinden şu şu şu özelliklere sahip, şu vasıflara sahip bir deve istiyoruz dediler. allah Teala öyle bir deve çıkardı ve o deve kendisine benzeyen bir deve doğurarak <Gülüyor> çıktı. Ne yaptılar? Ayet-i kerimede fe'akaruhâ dedi. Onu öldürdüler. Ondan sonra azap geldi. Aynı şey bize de işaret ver değerli kardeşlerim. Davanızı anlatın. Ortaya koyun. Bir şeyler yapın diyor. Onlarla savaşın. Onlarla mücadele edin. Ve ki iman ederler. O da gelecek inşallah. İşte Allah sizin elinizle onları azap etsin. Sizin elinizle onları azap etsin dediği bu. ilk etapta. Zaten Allah-u Teala'nın azaplarına gönderdiği bela ve musibetlere bakarsanız hep bir sebeple gönderilmiştir değil mi? Kullarının eliyle, yarattığı rüzgarla, fırtınayla, depremle bir bela musibet göndermiştir Allah-u Teala. Devam edin Allah-u Teala. Onlara karşı sizi zafere ulaştırsın. Tamam siz mücadelenizi ortaya koyun ama samimi bir şekilde ortaya koyun. Zafere ulaşmak istiyorsanız aynı Bedir ashabı gibi davranın. İşledik bir önceki surede Bedir ashabını. Nasıldı tavırları sahabilerin? 3'e karşı, üç, karşı bir savaştılar değil mi? Müşrikler 3 katı. At desen 900 at var. Müslümanlarda doğru düz at yok, deve yok, silah yok. Çıktıkları şey yolculuk silahları. Ama ne yaptılar? Öyle bir sabır ortaya koydular ki ashab Bedir oldular. Hatta öyle ki ashab Bedir teberrik olarak isimlerini okumanın bile faydası vardır Allah'ın izniyle. Kıyamete kadar anılacak ashab Bedir. Allah onlardan razıdır. Allah onlara melek gönderdi. Neden? Çünkü samimi bir ruhla ortaya çıktılar. Düşünmediler çoluğuma çocuğuma ne olacak. Düşünmediler acaba maaşım kesilir mi? Düşünmediler acaba işten atılır mıyım diye ashab Bedir olmanın bir karşılığı oldu. Allah onlara melekleri gönderdi. İnanın bugün bize melekler gelmiyorsa biz onların sabrını ortaya koymadığımız için gelmiyor. Onların samimiyetini ortaya koymadığımız için gelmiyor değerli kardeşlerim. Evet, onlarla savaşın ki Allah da sizin elinizle onları azap etsin, onları rezil etsin. Kafir her zaman rezil olmaya mahkumdur değerli kardeşlerim. Dünyada saltanat sürdüklerine bakmayın. Yarın ahirette mahkeme-i kübrada burunları sürtülecek. Onlara karşısız zafere ulaştırsın ve mümin topluluğun gönüllerini de huzura kavuştursun. Çünkü gerçekten Müslümanlara zulmeden bir kafir tabakasının başına bir bela musibet geldiği zaman, gariban Müslümanlar seviniyoruz değil mi? Bir beladan musibetten kurtulduk diyoruz elhamdülillah. Ya da oradaki kardeşlerimiz bir azaptan kurtuldular. Dünyada kafirlerin elinden eziyet çekmekten kurtuldular. Bu neye benzer? Şurada bir kümes olsa tabiri caizse, bir tilki dadansa, o tilki sadece o kümese mi dadanır? Değil. Orada işi bitti mi diğer kümeslere dadanır. O gün bir kümesin sahibi çıkıp o tilkiyi yakalayıp, öldürse, Telefese ne olacak? Diğer kümes sahipleri de sevinecek değil mi? Biz Müslümanlar da tabiri caizse bu durumdayız şu anda. Sevinmek zorundayız. Sevineriz fıtratımız gereği. İşte Müslüman mücadelesini ortaya koyarken sadece kendini düşünerek ortaya koymayacak. Gemisini kurtaran kaptandır değil bu zamanda değerli kardeşlerim. Müslüman, Müslümana faydalı olmak zorunda. Ne diyor? Siz mücadelenizi yaptıktan sonra mümin topluluğun gönülleri huzura kavuşacak diyor allah Teala. Bizler sadece kendi huzurumuz, mutluluğumuz için çalışmayacağız. Tamam ibadetlerimizi kendimizi kurtarmak için yapıyoruz ama onun dışında yaptığımız hareketler, gerek sohbetler, gerekse iş hayatındaki hareketlerimiz, ailevi hareketlerimiz, İslami olmak zorunda değerli kardeşlerim ve çevremize faydalı olmak zorundayız. Mümin aynı bir deniz feneri gibi olmalı. Ona bakanlar kurtuluş yolunu görebilmeli. Biri sizlere bizlere baktığı zaman İslam'ı görebilmeli. Hani diyor ya huzur İslam'dadır. Gerçekten huzur İslam'da. İslam'ın dışında hiçbir iyilik yoktur. Bütün iyilikler İslam'ın içerisindedir. İslam'da da hiçbir kötülük yoktur. Eğer bugün bizim içerimizde kötülük varsa biz İslam'ı yaşamadığımız içindir değerli kardeşlerim. Biz sadece Elhamdülillah ile hareket ettiğimiz içindir. Elhamdülillah demekle iş olmuyor. Elistu <gülüyor> birab Evet neydi bu? Hani sorarız ya ne zamandan beri Müslüman kalıbelda da Müslüman, beri Müslümanız deriz ya. Allah Teala soruyor. Ben sizin Rabbiniz miyim? Geldiler ki evet. Bütün ruhlar evet dedi. Biz de onun içerisinde. İşte biz o evetin mücadelesini vermek için gönderildik. Veriyorsak ve kardeşlerimizin de bu sözü hatırlamasına yardımcı olabiliyorsak ayette söylediği gibi gönüllerimiz huzura kavuşacaktır inşallah. Rabbim kavuşanlardan eylesin. Amin. 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Subhanallah. Kafirleri öldürün dedi. Hatta bir önceki ayetlerde hatırlarsanız antlaşmayı bozan, dört aylık antlaşmayı bozan kafirleri gördüğünüz yerde öldürün. Gelip teslim olarsa teslim olun, tevbe ederlerse onlara İslam'ı anlatın diye ayet-i kerime vardı ya şu anda ne diyor allah Teala? O kadar Rahman ve Rahim olan bir Rabbimiz var ki bakın ne diyor? Kalplerin öfkesini gidersin. Subhan, allah. Evet. Kalplerde bir öfke var. Gerek Müslümanlarda gerekse kafirlerde. Müslümanlar savaşlarını, cihatlarını yaparken öfkeyle hareket etmeyecekler değerli kardeşler. İlahi kelimatullah için mücadelelerini yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar her hareketlerinde Allah'ı düşünecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar Allah için yapmak zorundalar. Hani meşhurdur hatırlarsanız, Cihadın birinde Hazreti Ali tam çekti kılıc, kafirin kafasını koparacak. Müşrik ne yapıyordu? Çekil. Hazreti Ali'nin suratına tükürüyor. Hazreti Ali kerimamın ve şehrin kılıcını indiriyor, çekiliyor. Müşrik şaşıyor. Sen beni niye öldürmedin diyor. Vallahi diyor ben seninle o ana kadar Allah için cihat ediyordum. Sen ne zamanki suratıma tükürdün işe nefsim karıştı. Ben nefsim için cihat etmem dedi. İndirdi kılıcını. O hareketinden dolayı o müşrik Müslüman oldu iman etti. Vallahi dedi bu hareketi yapan ancak doğru din de doğru yol üzerinedir. İşte Müslüman öfkeli olmayacak değerli kardeşlerim. Müslüman her hareketinde rızayı Allah'ı arayacak. Allah'ın rızasını arayacak. Her yerde amacı Allah'ın kelimesini yiceltmek olacak. İleyhi Kelimetullah dediğimiz. Evinde, en başta evimizden başlamak zorundayız değerli kardeşlerim. En başta ailemizde o öfkeyi kaldırmak zorundayız. En başta ailemiz Müslüman bir aile olmak zorunda. Baktıkları zaman hani tabiri caizse bunlar Allahçılar demeleri gerekiyor ya. Bu lafı çok severim Allahçı lafını. Elhamdülillah. Hatta, hatta bunun bir aramızda hikayesi var. Bir arkadaş yıllar önce Süleyman Hoca'yı dedik. Oturuyorduk. İşte birini yolda duruyor, birini soruyor. İşte Süleyman Hoca'nın evini arıyorum. Gösterir misin? Tevafuk. O da Süleyman Hoca'nın kardeşi. Nereye gidiyor ya diyor Süleyman Hoca'yla Mustafa Hoca'yla buluşacaktım. Sorusu dehşet cevabı. Sen de diyor onlar gibi Allahçı mısın? <gülüyor> Subhanallah. Ya elhamdülillah. Allahçıyız. Rab Allahçı olabilmek. Yaprabani Rab dedenlerin. Tamam. Allahçı, Allahçı lafı. Allah için mücadele etmek demek. Ailemizle başlamalı değerli kardeşlerim. Ailemiz bir İslami aile olmak zorunda. Gelen evimize Müslüman bir evin içerisine girdiğini bilmeli. Oturuşumuzdan kalkışımıza kadar, ona ikram ettiğimiz yemeğimize kadar, haremlik selamlığımıza kadar. Bir erkek geldiği zaman bilmeli. Ya bunlar Müslüman, bunlar kadın erkek karışık oturmazlar. Diyorsa vallahi ne mutlu bize. Bir kadın evimize geldiği zaman elimizi çekiyorsak, ya bunlar dinci kadınlarla el er sıkışmıyorlar dedirtebiliyorsak ne mutlu bize kalplerimizdeki öfkeyi dindirmişiz demektir yaptığımız hareket Allah rızası için demektir değerli kardeşlerim evet Allah dilediğinin tövbesini de kabul eder burada ikinci boyut kafirlere yani mücadelenizi yaparken amacınız onları helak etmek olmasın ortadan kaldırmak olmasın yok etmek olmasın ola ki imana gelebilirler Allah tevbeleri kabul edendir ki öyle de olmadı mı Ebu Süfyan gelip Müslüman olmadı mı Bedir savaşını başlatanlardan biri İkrima bin Ebu Cehil gelip Müslüman olmadı mı babası en azalı müşrikken gelip Müslüman oldu İkrima bin Ebu Cehil ve şehadeti de çok büyüktür bütün Müslümanlara örnektir hani vefat ediyor cihat alanında Geziyorlar O zaman da sakiler dolaşır ya Müslümanlara askerlere su dağıtmak için Biri inliyor su su Bakıyor bir yaralı Gidiyor ona suyu yetiştiriyor Vefat edecek şehit olacak belli Tam su ikram edecekken Karşıdan başka bir Müslüman çıkıyor su su diyor Git diyor kardeşime ver Sen yaralısın diyor Kardeşime ver diyor Gidiyor o sahabeye suyu verecek O Müslümana Oradan başka biri su su diyor. Yok git kardeşime suyu ver. Ya diyor sen öleceksin ben de. Hayır diyor kardeşime ver. Üç-ü üç 4 sahabi zikretti diyor. O suyu dağıtan zat diyor ki vallahi diyor ondan ona giderken hiçbirine su içmek nasip olmadı. Onlardan biri de işte İklima bin ne bu cahildi. Radiyallahu anh. İşte tövbe etti. Allah gafur rahimdir. Önemli olan tövbe yolunu tövbe yoluna çekmektir insanlar değerli kardeşlerim. Müslüman hayat verendir Allah'ın izniyeler. Müslüman açıcıdır. Ama biz hareketlerimize bakalım ya ne kadar açıyoruz, ne kadar kapıyoruz. Evet. Allah-u Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alimdir. Evet, Allah her şeyi bilendir ve Allah hakimdir. Allah her şeyi bir hikmet üzere yaratandır. Halk edendir. Allah hiçbir şeyi başıboş yaratmamıştır. Hiçbir şeyi Gelişi güzel yaratmamıştır. Hiçbir şeyi tesadüfü yaratmamıştır. Her şeyde bir denge, bir güzellik vardır değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sizler, <gülüyor> evet, yoksa sizler Allah sizden cihad edenlerle, Allah'tan peygamberlerinden ve müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakacağınızı mı sandınız? Şüphesiz ki Allah. Bütün yaptıklarınızı bilir. Subhanallah. Evet. Yoksa sizler, Allah sizden cihat edenlerle. Şimdi burada allah Teala cihat kelimesini kullandı. Katilü kelimesini kullanmadı. Savaş tabirini kullanmadı. Cihat kelimesini kullandı. Cihat kelimesi, savaş kelimesinden kat kat kapsamlıdır. Savaş da cihatın içerisindedir. Ama neden cihatı kullandı? Çünkü cihat demek, mücadele etmek. Allah yolunda mücadele etmektir değerli kardeşlerim. Bir Müslümanın da ilk mücadelesi kendisiyle başlar. Kendi iç dünyasıyla başlar. Kendi nefsiyle başlar. Kendi bedeniyle başlar. İnsanın ilk cihadı kendisiyledir değerli kardeşlerim. Bunu başarabilen diğer cihatlara geçer. Kendisiyle olan cihatı kazanamayan diğer cihatlara yapamaz. Cihatları geçemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuyor mu Uhud Savaşı dönüşünde? Ne diyor? Küçük cihattan büyük cihata geldik. Subhanallah az önce kan gövdeyi götürmüş 70, yak 70 taneye yakın Müslüman şehit olmuş mallar, mülkler savaş alanında kalmış Allah Resulü ona küçük cihat diyor. Evet küçük cihattır belki. Neden? Ha kolay bir cihat değil yani. Çünkü orada şehit olan cenneti garantilenmiştir Allah'ın izniyle. Ama nefisle yapılan cihat evimizde yapabiliyor muyuz? Bedenimizde yapabiliyor muyuz bu cihatı? Allah-u Allah Teala diyor Sizler Allah cihat edenlerle, evet değerli kardeşlerim, bizler önce kendi nefsi, bedeni cihatımızı yapmak zorundayız. Ondan sonra cihatın ikinci mertebesi olan ilmi cihata geçmek zorundayız. İlmi cihada adam gibi, yani eğitimimizi adam gibi aldıktan sonra ilahi vahyi tüm insanlara ulaştırmakla mükellefiz. İslam'ı, Kur'an'ı, hadisi, Allah Resulü'nü anlatmak zorundayız. Sevdirmek zorundayız değerli kardeşlerim. Biz bunlarla mükellefiz. İşte diyor, sizler böyle yapmadıktan sonra, Allah-u Teala devam ediyor, Allah'tan ve peygamberden, hani bazılar diyor ya, peygamber bir postacıydı, mektubunu verdi gitti, vallahi değil, billahi değil. Allah Resulü o gün nasılsa bugün de aynıdır Allah'ın izniyle. O gün davasını nasıl anlatmışsa, bugün de davasını aynı şekilde anlatıyor bizlere. Yeter ki bizler gözlerimizi açalım, kulaklarımızı açalım. Evet. Ve müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyenleri or e, Evet. Demek ki bizler öncelikle Allah'ı ve peygamberi ve müminleri çok sevmek zorundayız. Sırdaş edinmek zorundayız. Ayet kelimenin üçüncü boyutu değerli kardeşlerim bizler ümmetçimiz Şimdi buraya baktığımız zaman Türk'ümüz var, Kürdümüz var, Arabımız var. Değil mi aramızda? Elhamdülillah bizi bir araya getiren nedir? Ümmetçilik değil mi? Ümmet. Ümmetiz ya biz. Ama bu ümmetçiliği sadece burada sağlamakla mükellef değiliz değerli kardeşlerim. Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun bir vücudun parçaları gibidir. Şuraya çıktığımız zaman ayağımıza bir diken bir cam, bir cam parçası basa tüm vücudumuz yanıyor değil mi? Müslümanlar da böyle olmak zorunda. Arakan'da Müslümanlar katlediliyor. Ne kadar canımız yanıyor? Dibimizde Suriye'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Canımız ne kadar yanıyor? Sokaklarda yatıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Onlara canımız ne kadar yanıyor? Ne kadar yardım edebiliyoruz? Filistin'de zaten kafir İsrail'in yaptığı zulüm ortada. Sadece dualarımızda var mı onlar? Hiç bize hareket etmeyecek miyiz onlar için? Sadece nereye kadar dua edeceğiz değerli kardeşlerim? Tamam dua edelim. Duadan geri kalmayalım. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyur Allahu Teala. Ama sadece yardım duayla, duadan oluşmamıştır değerli kardeşlerim. Allah işte bunu söylüyor. Siz diyor cihat etmediğiniz müddetçe... Allah'ı, peygamberi ve müminleri gerçek manada dost edinmediğiniz müddetçe. Allah bunu ortaya çıkarmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Evet, vallahi Allah bunu ortaya çıkarıyor. Vallahi gün gelir Allah-u Teala öyle şeyler ortamız ortaya koyuyor ki, hayatımızın anını bizi bir imtihan ediyor. Zaten hayatın hepsi bir imtihandır. Hayatımızın her saniyesi bir imtihandır değerli kardeşlerim. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. Evet. Allah kaltekileri ortaya çıkarandır. Allah kaltaki hastalıkları ortaya çıkarandır değerli kardeşlerim. Allah bunları ortaya çıkarmadan tedavi ederim. Herkes bende dahil olmak üzere hastalığının ne olduğunu bilir. Bunu tedavi edelim Kur'an ve sünnet ışığında. Cimri ise cimriliğimizi ortadan kaldıralım. Pasaklıysak pasaklılığımızı ortadan kaldıralım. Korkaksak korkaklığımızı tedavi etmeye çalışalım. Allah gün gelir bunu ortaya koyar. Öyle bir şekilde ortaya koyar ki rezil, rüsva oluruz değerli kardeşlerim. İşte Allah bizi uyarıyor. Bunu ortaya çıkarmadan kendine gel ey Müslüman. Kendine gel. Ve kardeşini sev onu kurtarmaya çalış. Rabbim bizi gerçek manada Resulullah'ın ümmetinden eylesin. Onun yolunda gerçek manada nefsiyle, canıyla, malıyla, her şeyle cihat eden kullarından eylesin. Al Allah razı olsun. Var mı sorusu olan? Hocam, e, küçük savaştan büyük savaş diyeyim, Küçük bir evet. müte savaşı değil mi? Uhud, Uhud savaşı. Öyle mi? Evet, Uhud yani, savaşı. <Language> savaşı Uhud savaşı. Uhud savaşı. Evet, Allah rızası için. El Fatiha.